İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel merhaba. Günaydın. Günaydın, günaydın. herkese.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 Ne D, yani, D vitaminine evet. ihtiyacım var ama. ama Ama su falan atıyorlar Yani biliyorsunuz şey, e, evet. 65 üzeri e, alı başladı Evet e, ya Fakat e, Meclis başkanının Cumhurbaşkanının Ana muhalefet partisi e, Liderinin e, Cumhuriyet Halk Partisi başkanının Hepsi yaşları 65 yaş üzeri Ne olacak İşte bu bir benim bir komşum var 64 yaşında o çok e, çıkabiliyor gezebiliyor yani kıskanıyorum. ne diyeyim. <gülüyor> Sunurda. <gülüyor> i̇şte, i̇şte bir senesi var artık. <gülüyor> daha, ben baktım Diyanet İşleri Başkanı'nın daha 5 senesi alt 6 senesi var. Senesi var. Ha, e, iyi. Gayet iyi, iyi durum yani. Tabi Bakanı'nın 10 senesi var düşün. Şansınlar ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Peki karikatürlere başlıyoruz. Şey, e, girmeden karikatürcilere diyebileceği haberim var. E, Karikatürde mizah dünyamızdan maalesef e, onu paylaşmak istiyorum. E, Trabzonlu bir karikatürcü ağabeyimiz aynı zamanda gazeteci ve yazar e, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Trabzon temsilcisiydi. Hikmet Aksoy'u e, maalesef kaybettik. E, cenazesi de dün e, yapıldı Trabzon'da. Sade bir törenle tabii oturduğu mahalledeki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 ...96 yılında kurduğu... ...Karadeniz Fıkraları Ajansı aracılığıyla... Hmm, evet, evet. E, ...hatırladım değil mi? Hatırladım. E, çok sayıda... ...yani 60'ın üzerinde Yerel Gazete'ye... ...karikatür ve fıkra servisi yapıyordu. Mizah sarfalarını hazırlıyordu. E, kendisine buradan bir... E, ...günaydın diyelim... ...Tanrı'dan evet. rahmet dileyelim. Evet. Günaydın ona da. Karikatürlere gelince... ...bu hafta hakikaten zorlandım... ...çünkü e, evet... Hepsi hemen hepsi hemen de demeyeyim, Hepsi e, korona e, odaklıydı veya işte e, ev hapsi, e, sokağa çıkma yasaklarıyla falan ilintiliydi. Evet. Yani Allah korusun daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalmazsak şayet bu ev hapsi durumu ve e, korona durumu bir süre daha devam edecek gibi e, bizler de her şey olduğu gibi bu yaşam tarzına da alışacağız galiba. Yani umarım arada bağışıklık da kazanırız.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 Program sonunda e, söylerim bir kısa toplama yapıp e, fakat artarsa asistana ihtiyaç duyacağım galiba. Eldeyse e, yani e, sonunda böyle bir oylama yapsak e, nasıl olacak? Ee, uygun mudur? Uygun, uygun tabi. Yani en çok oyalan e, ilk iki karikatür adasından e, yine bizler seçeriz falan gibisinden düşündüm. E, çok güzel, iyi düşünmüşsün gayet iyi. Tamam. Benim oyum katlayılıyor e, e, e, Hepsinden fazla tabi demokrasi var <gülüyor> tamam. 65 yaş üzerine özel bir ayrıcalık yapıyoruz o zaman ya, ee, özel, <gülüyor> özel bindirim yapılıyor değil mi? <gülüyor> evet özel bindirim <gülüyor> Peki Aslında yani havamız değişsin neşerelim diye Bazı kar kar komik karikatürler seçmeye çalıştım Fakat öyle karikatürler var ki Onları da atlamak istemedim Mesela bunlardan ilki Aslı Alpar'a ait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 Ee, muhtemelen bir montaj imalathanesinde çalışıyor. Ee, Tezgahın hemen üzerinde de yukarıda bir operler var. Operlerden de Cem Karacanık diye biliyorum ben o. Evet izle, evet. Cem e, Karacanık. Tamir, e, evet. evet. Onun nameleri yükseliyor. Yani sonuç şöyle bitiyor: Son dizelerin ustam geldi sırtıma vurdu Unut dedi romanları. İşçisin sen, işçi kal. Diy dedi tulumları. Ye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 Koronavirüs nedeniyle online alışverişi artan talebi karşılayabilmek için 100 bin yeni personel alacakmış. Evet 100 binin üzerinde evet bu çok e, müşteli bir haberdi. E, diğer diğer e, internet alışveriş e, sitelerini şirketlerinde hesaba katacaksak yeni bir iş alanı e, doğmuş oluyor. yani. E, evet yalnız 100 100 de, Amazon epey şahibeli bir durumu de. olan bir yer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 Elinde tepsisiyle bir garson var. Ee, o garson kıyafeti içerisinde. Hemen arkasında beyaz şapkası ve e, önlüğüyle bir ar arçı görüyoruz. Elim, arkasında tavasıyla. Evet. evet, elinde tavası var. Ee, onun arkasında elinde futbol topuyla bir futbolcu. Ee, hemen onun yanında kadın tenişçi e, var. O biraz ilginç araştırdım ben. Çünkü e, Kadın cihazın e, tenisçi olmak için hatları biraz e, dolgun. Yani, evet, e, biraz, biraz. öyle. E, şimdi tabii onun ipucunu e, Nikola Vado şeyde veriyor. E, kadının tenis malzemelerini taşıdığı çantanın üstündeki yazıdan anlıyoruz. Come back kim yazıyor. Yani hmm. geri dön kim. Şimdi kim kimdir? E, kim ünlü hatta e, bir dönem e, dünyanın bir numarası olmuş bir... E, tenisçi Kim Klischters, bu Belçikalı tenisçi ve evet. ee, 7 yıllık emeklilik sürecinin ardından işte çocuk annesi aynı zamanda geçen ay e, ya Ocak ayında tenise dönmüş ilk iki maçını da kaybetmiş e, doğal olarak. Ee, Kardeşim yaşında bir, biliyor musun kim krişe? Yok bilemiyorum, bilemiyorum. Hayır ona Yok, göre falan. arayacaktık 112 numaradan ben arayayım onun hakkında. Ha, ama o Belçika'da. Olsun. Belçika'da e, bilmiyorum şu anda durum nedir toplu e, bir sokağa çıkma yaksa uygulanıyor Var mu? galiba uygulanacak evet. galiba öyle hı, bir... Hı. Bakarım ona ben de şimdi ama. ama bence bence 65'e daha e, var vardır. Yani. vardır evet. Bu yani. kadar çok hattı rahatsız ederseniz ceza yersiniz ama Ömer Bey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ömer Bey özel bir hat <gülüyor> Evet toplu. Toplu <gülüyor> <hat>. <gülüyor> toplu. Her yani koronavirüsü bu hanımefendinin kim kliş dersinde e, hayallerini yıkmışa benziyor. Çünkü çalışamayacak, e, tenis oynayamayacak.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 Evet. Ee, ve yarısından fazlası tedavi altındakilerin Türkiye, Türkiye kökenli göçmenlerden oluştuğu belirtilmiş Hastanenin sosyal medya hesabından da do bu bilgi doğrulanmış Bir de ölenlerden biri de e, Türkiye e, Genk şehrinde yaşayan 74 yaşındaki İsmet Onur olduğu öğrenilmiş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 E, fakat birinci kare Avrupa Tepesinde Avrupa diye yazmış İkinci kare ise ABD Evet e, Ve aynı manzara e, Tıka bası doldurduğu market arabasıyla Kasaya yönelen bir Amerikalı tüketici e, Ve sepetini dolduranlar ise Bu kez tuvalet kağıdı ruloları değil AK-47 Bol miktarda <gülüyor> dürbünlüsü dürbünsüzlüğü AR, ar, ar neydi bir şey daha evet yani, yani, yani otomatik, var, otomatik var falan. manuel, otomatik, yarı otomatik e, tabanca e, Ve, hatta bir tane el bombası da böyle sepetten düşmüş bir sepetten <gülüyor> saçılanlar arasında ya şey fakat bu e, karikatür tabii hayat sanatı takdir ediyor yani bu son derece hoş bir karikatür fakat bunun gerçekliği daha da e, yaşandı Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde silah kalmamış marketlerde evet, herkes üşüşmuş durumda. Haberden buydu zaten. Yani. Özellikle Missouri bölgesini eyaletimde yoğun görüldüğü bütün bölgelerde silah mağazalarının önünde çok uzun kuyruklar oluşmuş. Olmuşmuş, evet. İşte dedim ya, şey, malumun ilamı bu. Evet. karikatürler. Yani çok şükür bizde henüz e, kimse silahlanmaya başlamadı. En azından öyle olmuyorum. Ben yani, de öyle, Evet. Yani. Neyse öte yandan e, biz doktorları alkışlama eylemini sürdürüyoruz. Akşamları dokuzda. Siz de yapıyor musunuz? Evet Şimdi evet. Ra tarafta. Radyoda her zaman her akşam dokuzda. Harika. Evet.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 Doktor kıyafeti, hatta cerrah kıyafeti var. İş başında kendisi. Ter Sağdaki damlıyor. kişi. Evet, ter damlıyor. Baya ter damlıyor. Sağdaki kişiyi, o da bir doktor ama daha tanıdık bir sima. Evet. Sağlık Bakanımız Fahrettin koca. Evet, elli beş yaşında. <gülüyor> evet, <yokmuş. gülüyor> Şimdi doktor Sağlık Bakanına dert canıyor Karika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 korku içinde bekleyen çok sayıda insan görüyoruz. Yaklaşan canavar ise dev bir korona virüsü simgesi. Bu simge artık çok kullanmaya başladı. Kişi şey oldu yani. Evet. O virüsü simgesi. Eee karikatürcüler hep bunu kullanıyor. Şimdi adamların, adamlara bakacak olursak o korkuyla bekleyen adamlara hepsi de aslında çeşitli inançları temsil eden eee din adamları.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 Ham ortalarını aldıkları beyaz önlüklü bir kişi e, etrafına, etrafını saran o kalabalığa hiç aldırmadan, bakmadan pür dikkat e, çalışma masasının üzerindeki mikroskoba eğilmiş, ona yoğunlaşmış. E, belli ki bir çözüm arıyor. E, çevresindekiler de ondan medet umuyor ki hep bir ağızdan. Çabuk ol lütfen diye bağırışıyorlar. Mikroskopta maskeli? Evet.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 mecaz yapılmamış. Lüpedüz bir malumun ilamı yine böyle bir karikatür. Kanadalı karikatürcü Andre Filip Kote e, çizmiş bunu. Bu kez bir ıssız adamın açığından geçmekte olan bir kruz gemisi e, görüyoruz. E, tabii ki ıssız adada da bir kazezade var. İşte o kazezade o Robinson kruzu o diyelim. E, kendisine yaklaşmakta olan dev geminin güvertesinden kamera balkonlarından falan, falan yükselen o öksürük ve aksırık seslerini duyuyor. Ee, ve çağrıyı ıssız ki tek palmiye ağacının adına saklanmakta buluyor. Evet. Yani Robinson'un hayatta kalmak için tek umudu gemidekiler tarafından kurtarılmamak, görülmemek. Evet. <gülüyor> Çok acayip güzel havası bu da. Diamond yani, Princess evet. mi acaba markası da şey. Art, artmış şimdi duyduğum kadarıyla Hatta e, bu Cruise e, gemilerinin e, Bir şekilde hastane gemisine dönüştürülmesi bile Düşünülüyor e, Öyle bir talep var evet. Ben aradım 115'ler <gülüyor> Hocam Hatlar dikkat Evet e... Kadar, Peki oylama e, nasıl? Oylama şöyle e, açık ara diyeceğim e, çünkü e, şu anda 20, 24, 25, 26 oldu. 5 e, numaralı yani e, uçurumun kenarında bekleşen e, din insanları diyelim. Evet. E, o karikatür. Bilimi onun, bekliyorlar. Onun, onun ardından da e, 18 oyla e, 6 numara yani ıssız adamı. Evet. Bir tamamen oyu, evet ben de söyledim. tamamen katılıyorum böyle o halde e, nasıl yapıyoruz e, beş numaraya birinciliği veriyoruz Evet Usa Usame Hacij galbade evet Usame ee, Hacij e, evet çok e, olağanüstü. işte bilim bilim bilimden başka hiçbir şey bizi kurtaramaz seyini vurgulayan evet. çok önemli bir mesaj ben de Tamamen aynı fikirde. O zaman sıkı yönetim çağrılarına inat demokrasiyi mi e, işletiyoruz? Evet. Hay <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de örgü idare şey eden beni sunmuştum ya. <gülüyor> Size var zaten. <gülüyor> bize var. Evet. Evet. Sen, sen de arayabilirsin Vaten... bize. Ben yeni bir spor yöntemi geliştirdim yani Evde bir takım şeyler yapıyorum tabii, Parmaklarımı falan oynatarak ama Onun dışında akşamları biraz e, Alacak çıkıp dolaşıyorum hmm. Neyse bunu e, yani, Bunu sayıvanmış zeyvan, olavuz Tamam bilmeyen yoklar Peki <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Oldu, ben teşekkür ederim Sağlıcakla kalın İyi ayınlar diliyorum Sağ olun görüşmek Olur. üzere Görüşmek üzere İzal Rozentil ile haftanın karikatürleri